I am yaka yainde çok yaşa Yakasın Osmanlılar ya sanlıyoruz Yakamaktan çok çok yaşa Yasın Osmanlı var yaın Merhabalar, İnceleyen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim bu akşamki konuğumuz, değerli hocamız Profesör Ayhan Aktar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Ee, bir kere daha Torosyan tartışması. <gülüyor> evet. Ee, yaklaşık iki yıldır galiba şey Torosyan'la yatıp Torosyan'la kalkma gibi bir durum söz konusu. Ee, yok tam öyle olmadı ama şöyle. <gülüyor> yüzbaşı Torosyan'ın anıları... Çanakkale'den Filistin cephesine başladı kitap 2012 Ağustos'unda çıktı çok ilgiyle karşılandı bir sürü televizyon programı falan yapıldı ondan sonra birinci baskısı gayet çabuk tükendi Eylül sonu Ekim'den itibaren bir tartışma başladı ve bu tartışma şaka maka 2013 senesi bahar aylarına kadar sürdü Uzun ve dallı budaklı bir tartışmaydı. Yaklaşık 100 civarında yazı, haber, köşe yazısı, röportaj, mülakat yayınlandı. Ondan sonra ben özellikle üzerinden vakit geçsin bu işi akademik düzeyde bir ele alalım diye bekledim. 2013 sonu gibi uzun bir makale yazdım. ...sonra bunu... E, ...sevgili arkadaşım Profesör Suavi Aydın'la... Pa ...paylaştım... ...Suavi de pek beğendi... ...ya bir de ben bir şey yazmak istiyorum... ...dedi... ...o da yazdı... E, ...Tanay Akşam'ın yazdığı iki üç şey vardı... E, ...dolayısıyla... Bir ...kitaba gitti... ...Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi dostumuz... ...Bülent Somay da bunları derledi... ...bir de giriş yazısı yazdı... ...önsöz yazdı... ...ve e, yani... Tartışmada de cevap değil de bu işi akademik olarak nasıl ele alabiliriz kaygısıyla bu kitap ortaya çıktı. Kitap da işte Haziran ayında basıldı. İsmi de Tarih, Otobiyografi ve Hakikat. Yüzbaşı Torosyan tartışması ve Türkiye'de Tarih Yazımı alt başlığıyla. <gülüyor> Peki şimdi bu e, kitap baya taze. Evet taze. E, belki biraz da e, şanssız olarak tam yaz, yazın ortasına geldiği için... Ben öyle düşünmüyorum. İnsanlar tatile giderken kafalarında ya ne okusak falan diye şey oluyor. Ben yazın çıkan kitapların da sattığını düşünüyorum. Çünkü herkes öyle düşündüğü için Eylül-Ekim aylarında, Kasım aylarında kitap fuarına kitap yetiştireceğiz diye ee, piyasada da... bir enflasyon oluşuyor. Ben bu bakımdan çok şanssız görmüyorum kitabı. Peki şimdi... Bilenler, uzaktan takip edenler, Yahut unutanlar için küçük bir şeyle hafıza tazelemeyle başlayalım isterseniz. Bu şimdi Torosyan'ı nereden buldunuz? Nasıl ortaya çıktı ve Şöyle. Torosyan kimdir? Evet. Niye bu kadar önemli? De olay evet. nasıl o evet, kadar yani büyüdü? Niye? Evet. E, o zaman bir anı kitabı sonuçta işin sonunda bir anı kitabı. E, ben bu kitabı 1993 senesi Mart ayında e, Amerika'da bir hocamın kitaplığında gördüm. On evinde kalıyordum zaten misafireten. E, kitabı aldım. E, i̇şte From Dardennes to Palestine kitabın orijinal ismi. E, Captain Sarkis Drosian yani, e, şimdi Captain Yüzbaşı Allah Allah. Osmanlı ordusunda Ermenilerden subay da mı varmış, yüzbaşı da varmış diye bir yani durdum. Doktor mutfakta falan filan ee, biliyoruz evet, da. Evet, doktor eczacı var e, ama yani bayağı muharip sınıfta bir topçu subayı. E, i̇lk akşam 34 bölümünü okudum. Ben o seneyi Harvard Üniversitesi'nde geçiriyordum. E, ya kitabı ben Harvard Kütüphanesi'nde nasıl bulurum, nasıl olsa bulurum, alırım, okurum diye gittim. Harvard'da yoktu kitap. <gülüyor> yani orada on bir milyon kitap var. Tesadüfen bu yoktu. Sonra yıllar geçti. Ee, arkadaşım Ara Sarafyan da anılara meraklıdır. Biliyorsun ben Bilgi Üniversitesi'nde... E, ...Biyografi ve Siyaset <gülüyor> diye bir dersi veriyorum. Ee, dolayısıyla anı okumak işimin parçası. Ee, Ara Sarafyan'a bahsettim. Ha tabii ben biliyorum dedi. Var bende kitap dedi. Bir fotokopi çekip göndersene dedim. Ee, kitabın kendi geldi. Bu sefer daha bir alıcı gözüyle okudum ve işte 2012 senesi Ağustos ayında tercüme edildi ve iletişim yayınlarından çıktı. 80 sayfalıkta uzun bir ön söz yazdım. Torosya'nın hikayesi şu, 1893'te Kayser'in Develi kazasında doğuyor. <gülüyor> Anılar da çok açık değil ama bilemiyorum bir nedenle ailesi bunu Edirne'ye yolluyor. Edirne'deki askeri Rüştüye'ye devam ediyor. Aynı okuldan Şevket Süreyya Aydemir'de mezun mesela. Daha sonra e, 1909'dan sonra Osmanlı askerlik yasası değişiyor. O saate kadar bedel ödeyen gayrimüslimler hmm. e, askerlik göreviyle e, mükellef kılınıyor. Ve 1909'dan sonra Osmanlı e, Mektebi Harbiyesi'ni, harp okuluna e, gayrimüslimlerden bir sürü öğrenci alınıyor. E, bunlardan biri olarak e, harp okuluna giriyor. Ardından Topçu Mektebi'ni bitiriyor. Sanıyorum 1914'te bitiriyor. Ama bütünlara sanıyorum, sanıyorum deyip duruyorum. Birazdan anlatacağım diye <gülüyor> sanıyorum dediğimi. Ee, yani kendisi öyle yazıyor. Almanya'da topçuluk konusunda herhalde grup toplarının kullanımı konusunda kısa bir kursa katılıyor. Dönüyor bir memlekete gidip ailesiyle görüşmek istiyor. Aman yok yok yok. Senin savaş başlıyor Çanakkale diyorlar. Çanakkalece. Sen bize lazımsın. Diyor, bize lazımsın. Gine ee, yine anılarında e, giriş tabyalarından biri olan Ertuğrul Tabyası'nda görev yaptığını söylüyor. ...iki tane grup top var orada. Ee, 19 Mart'tan sonra e, 25 Mart pardon 19 Şubat'tan sonra 25 Şubat'ta giriş tabyaları dümdüz ediliyor. Ee, yaralanıyor. Hastaneye bir miktar gidiyor. Sonra e, 18 Mart'ta Rumeli Hamidiye tabyasında savaşıyor. E, 19 Şubat ve 25 e, e, 18 Mart'ta e, gemi batırdığını söylüyor. Ama biz biliyoruz ki 19 Şubat'ta gemi falan batmadı. Ya yani En azından büyük bir zıhır <gülüyor> batmadı. Batsaydı haberimiz olurdu. Eee 18 Mart'ta ise üç tane zıhlı batıyor. Meşhur zaten. Evet meşhur. Çanakkale'nin geçilmez... Geçilmezliğini e, topçu savaşı ile ispat ediyorlar. Ardından... E, İstanbul'a çağrılıyor. E, i̇şte Enver Paşa bunu ödüllendiriyor. E, bu sefer sekizinci tümenle Suriye cephesinden takviye olarak gelen sekizinci tümenle yine e, yarımada'ya dönüyor kara savaşlarına katılıyor. Dokçu subayı olarak. Onun ardından e, Romanya cephesine gidiyor. E, bütün bu cepheleri anlatıyor. Romanya cephesinden sonra 1917'de Irak cephesine gidiyor. Müthiş bir açlık sürüyor orada. Osmanlı ordusunu doyurmak için e, Sincar aşiretleriyle işbirliği yapıyorlar. Onların düşmanı olan Kürt aşiretlerini bombalıyorlar. ...ve karşılığında canlı hayvan alıyorlar, yiyecek alıyorlar, orduyu besliyorlar. Yani fason iş yapıyor <gülüyor> bugünkü deyimle. Ee, bu arada tabii aileden mektup alınamıyor. Ee, i̇şte dilekçeler yazıyor. Bir ara çünkü İstanbul'da okulunda eğitmenlik yapıyor. Ee, yanlışlıkla Suriye'ye sürüldü gibi bir haber geliyor. Yine dilekçe veriyor. Çünkü Emel Paşa'nın çıkarttığı bir tahmin var. Ona göre Osmanlı ordusunda aktif görev alan Ermenilerin aileleri tehcire tabi tutulmuyor. İstisna tutuluyor. Bütün bunlara rağmen ailenin izi bulunamıyor. Kuzey Irak'ta Tel Halaf şehrinde Paskalya kutlaması için komutanı buna ve iki tane Ermeni doktora izin veriyor. Bunlar atlı etrafta gezinirken bir Ermeni e, kampını buluyorlar. Ve orada kız kardeşini buluyor büyük bir tesadüf. Kız kardeşi ailesinin sürüldüğünü e, Salih Zeki tarafından, kaymakam Salih Zeki tarafından. Daha sonra o Derzor kaymakamı olup büyük katliamlara karışacaktır. Ve sonra da Türkiye Komünist Partisi'nin kurucularından olacaktır. <gülüyor> Çok ufak bir dünya. Evet. Sürdüğün aile. Emanete hıyanet eden. Evet. E, ve ailenin e, İslahiye dışında katledildiğini anlatıyor. Bunun üstüne bu deliriyor tabii. E, Haklı olan. Ve e, yani bütün iyi niyetiyle Osmanlı ordusuna e, hizmet eden, devlete hizmet eden e, iyi niyetli sınıf atlamaya çalışan genç vermeni ve çocuk. Bu sırada kaç yaşındaki zaten 20, e, valla 1893 olduğuna göre e, hesapla istiyorsan e, 23. 23 falan. 23, yani, 24 bayağı. yaşında. Evet. E, bundan sonra e, bu intikam diye bir şeyin içine giriyor. Ve e, Arap milliyetçileriyle zaten bir ilişkisi var. E, Romanya cephesi dönüşünde. Ve e, meşhur o Filistin bozgunu 1918 Eylül'de başlamadan evvel eee Filistin'de Arap milliyetçilerle ilişki kuruyor Nablus'ta. Ve meşhur Nablus meydan muharebesinde 19 Şubat'ta taraf değiştiriyor. Bu sefer e, Arap süvarilerine katılıyor ve eski ordusuna karşı savaşıyor. Gemileri yakıyor yani. Bu aynen. sefer <gülüyor> yakıyor aynen. mu? Yani. E, savaş bitiyor. Osmanlı yeniliyor. Müterike. E, bu arada bunun iki kardeşi de Ermeni lejyonuyla Beyrut'a geliyor. Bu Ermeni lejyonu Fransa'dan Amerika'dan katılan Ermeniler tarafından oluşturulmuş bir şeydir. Fransızların denetiminde Kıbrıs'ta eğitim almışlardır ve bu 1918 e, Nablus Meydan Muharebesi'ne katılmışlardır. Kardeşlerini buluyor Adana'daki e, Kilikya'daki Ermeni lejyonu ile birlikte bu sefer yine savaşmaya başlıyor. Ve 1920'de işin bittiğini anlıyor. Çünkü Ankara hükümetiyle Fransızlar bir anlaşma e, ayarlama durumundalar ve anlaşıyorlar. Ve kendisine yer kalmadığını düşünerekten topraklarda e, önce Marsilya'ya, Marsilya'dan da gemiyle <gülüyor> e, New York Ellis Adası'na gidiyor muhacir olarak. Bu da 23 Aralık 1920, e, tam Christmas'da. E, Kardeşleri de var muhtemelen yanında. Ee, Amerika'ya giriş yapıyor. Tabii biraz maceralı bu iş. Şu pasaportu falan olmaması lazım. Evet. Yani e, Pasaportu kim veriyor? İstanbul hükümeti. Baya mülteci olarak gidiyor neredeyse. Yo, seyahat belgesiyle o dönemde ha. çok yaygın bir şey. Ee, sonra Amerika'da çeşitli işlerde çalışıyor. Ee, bir de torunun anlattığına göre... Ee, trauma sonrası stres hastalığı var. Vietnam'dan dönen gazilerde hı, olan hı. hastalık. Yani e, çok çabuk parlamak, her yerde hadise çıkarmak, kavgacılık, e, çok sinirli olmak gibi. E, fakat içinde yaşadıklarını anlatmak diye bir derdi var adamın. Ve İngilizcede de doğru dürüst değil. Yani kendi yazmamış anıları muhtemelen birine dikte tabi tabi torunundan aldığımız e, bilgiler onu gösteriyor ee, Ermenice anlatmış ki adamın esas dili Osmanlıca ee, ve bu Ermeni bayan dakloya çekmiş getirmiş yani anıların üzerinde e, denetimi bile olduğunu sanmıyorum bu anıları e, manuskri olarak e, Amerikan Milli Kütüphanesi'ne teslim ediyor 1929 senesi Ekim ayında ama tabii çok talihsiz bir zaman o. 1929 Ekiminde biliyorsunuz Amerika'da büyük buhran yılları başlar. New York borsası çöker. Hatırlarsınız dokümantellerden insanlar, gökdelenlerden kendilerini aşağı atarlar. Ve, Kimsenin bu, bir Ermeni yüzbaşı ile uğraşacak hali yok. yok. Ve onun gibi bir sürü insan var. Yani böyle anılar var piyasada. Biz bunlara survival anıları, ayakta kalanların Kılıç Artıklarının Anıları diyoruz. 1930'larda inanılmaz bir fakirlik çekiyor. 1940 nüfus sayımında e, parasız olduğu ailede bir tek çalışan insan var. Amerika'da doğan oğlu garsonluk yapıyor falan. Yani çok ciddi bir fakirlik var. Ve savaş sonrası herhalde biraz para kazanmaya başlıyor. Boyacılık yapıyor çünkü bu. Ki bu evet. sırada artık kırklarında elilerine doğru. Tabii, bir tabii, adamdan bahsediyor ee, Ve 1947'de cebinden 1650 dolar para verip e, bu kitabı bastırıyor Boston'da. Yani kendi finanse ediyor e, kitabı. Kendi imkanlarıyla bastırıyor. Hatta 300 dolar daha veriyor. Bir sürü kopya satın alınıyor. E, etrafta gezen kopyaların e, önemli bir kısmı imzalı. Çoğu imzalı. Evet. evet yani imzalayıp birilerine hediye etmiş. Yani söylendiği gibi dolayısıyla şey olma ihtimali yok. Ha ben ee, şimdi tartışmaya şan geleyim. Ay, para şan para falan. Şan evet. e, ben tartışmaya geleyim. E, bu kitap e, piyasaya... Ve 47'de bir... kitap çıktı. 47'de i̇şte. kitap çıktı. 1954'te bu arada karısıyla kavga ediyor. New York'a yerleşiyor. 1954'te işte e, hastaneye düşüyor. E, aileye haber gönderiyorlar. Eşi geliyor, çocukları geliyor. Onlarla bir helalleşmek istiyor. E, 54'te ölüyor. Ee, şimdi böyle acılı bir hikaye bu. Kitap çıktıktan sonra e, bu Torosya'nın anlattığı her şey askeri tarihi ince detaylarıyla e, evet. eleştirildi. Ve e, Halil Berktay 34 tane yazı yazdı taraf gazetesinde. E, bu kitaba bir karşı kitap yazıldı. Yine Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Erdem 382 sayfalık cayip Acayip Hikayesi diye başka bir kitap yazdı. Reddiye kitabı yazdı. Ve kısa bir süre sonra yayınlandı. Tabii tabii yani 3 ya ay derken... içinde Aralık ayının ortasında evet. çıktı Halkan Erdem'in kitabı. Ee, yani tartışma şöyle oldu. Ee, ya işte e, ne bileyim 64. alayın kumandanı Ahmet değil Mehmet. Ee, o tepenin ismi de e, Ahçı Baba değil Alçı Tepe. Ee, işte efendim 4 Haziran günü Torosyan Osmanlı ordusunun e, şey ettiğini hücum ettiğini yazıyor. Hayır öyle bir şey değil. 6 Haziran'da etti. Falan filan. <gülüyor> Ama bu böyle öyle bir tartışıldı ki yani bu işin bir soykırım bağlamı vardı. Hayatlarda yani, yani, yani, boğulmak diye e, bir şey var. Soykırım bağlamından dışına çıkarıldı ve mesele böyle tartışılmaya başlandı. Bu tartışma yani Halbert'e 13 tane yazı yazdıktan sonra artık benim de sabrım kendi ben de bir üç parça yazı yazdım ben kendi başıma tartışmayı orada bitirdim açıkçası fakat devam etti sonra Taner Akçam devreye girdi Taner Akçam da dedi ki ya bin telefonla Ay bu bu adamın bir ailesi falan yok mu dedi var ben e, torunun e-mailini biliyorum ismini biliyorum dedim bu sefer Taner Filalelfiye'de oturan torununu buldu Louise Schreiber diye bir hanım e, şansa biliyorsunuz yani diasporadaki e, Ermenilere bir Türk profesör gidip işte merhaba ben sizinle mülakat yapacağım deyince her zaman bir gerginlik evet. olur şüpheyle karşılanır bu adamın derdine falan diye Filadelfia'daki Ermeni papazının e, oğlu da Taner'in öğrencisiymiş Clark Üniversitesi'nde. O vasıtayla, e, önce papaz gitti galiba kadınla konuştu. Taner Akçen mülakat yaptı kadınla. Bir sürü belgeler aldı. Ee, yani işte vatandaşlar, geçiş belgesi, şuydu buydu, efendim e, bu Boston'daki yayın eviyle yapmış olduğu kontrat işte 1650 dolar orada. Ee, tartışmada... E, senin anlattıkları hepsi palavra. Bu adam bir palavracı, Ermeni. Bu adam e, gitti, oturdu kütüphanede, askeri tarih Philadelphia kitapları. Filadelfiye Halk Kütüphanesi'nde. Evet, Philadelphia Halk Kütüphanesi'nde oturdu, askeri tarih kitapları okuyarak yazdı. Hatta Hakaner'den okumuş olabileceği kitapların bibliografisini bile verdi. Yani işte. Ama o kitaplar kütüphane de yok. Yani kitaplar kütüphane de yok. Ayrıca başka bir şey daha çıktı ortaya. Sanıyorum 1940 nüfus sayımında. Torosyan'a evine geliniyor, işte bildiğiniz nüfus sayım memurları eve geliyorlar, soruyorlar işte kaç yaşındasın, ne zaman doğdun ettin falan filan, çoluk çocuk hanım, ee, eğitimini soruyorlar adam, ee, o orta bir terk diyor, yani altıncı sınıfa kadar diyor. Şimdi e, bu beyandan yola çıkılarak e, bu adamın halbuki emekte bir mezunu bile olmadığı iddia ediliyor. Peki altıncı sınıftan tek bir adam kütüphaneye gidip e, İngilizce. <gülüyor> Sir Ian Hamilton'ın Sir Roger Cays'in anılarını okuyup oradan e, araklama yoluyla nasıl bir sahte anı yazar bu soruda hiç akla gelmedi. Ya sanki bu noktaya kadar şunu söyleyebiliriz böyle birinin varlığını kabul ediyoruz çünkü zaten bununla ilgili ismi ailesi bunların kayıtları isimlerimiz Artaşı var konu bununla ilgili değil yoktur değil var hı hı. ama e, sahte ama nasıl sahte yapılabilir hı hı. E, okuyarak ve e, bazı doğru bilgileri de metne katarak e, gerçeği hani hakikati kullanarak kullanarak yalanı gizleme hı hı. herhalde iddia tam anlamıyla bu evet şimdi ben buna e... ...benim e, uzun makalemi okursanız... E, ...ben buna Alaturka tarihçilik hı hı. diyorum... ...Alaturka bir tartışma diyorum... ...niye Alaturka diyorum... ...şimdi yıllar evvel... ...rahmetli Çelik Gülersoy bana bir şey demişti... ...ayhencim dedi... ...sen dedi genç adamsın... ...sana enteresan laflar edecekler... ...bir takım teklifler yapacaklar... ...buna kafan basmadığı zaman... ...yapılan teklifi bildiğin yabancı dile çevir... ...o teklif o yabancı dilde de... ...anlamlı bir şeyse... <gülüyor> O ciddi bir şeydir. Yoksa Alaturka bir iştir demişler. Şimdi ben buna Alaturka tartışma diyorum. Çünkü ben bu tartışmayı yabancı öğretim ise arkadaşlarımı anlatmaya çalışınca bir beş dakika süre adamlar gülümsemeye başlıyor. Yok canım dalga geçiyorsun? Olur mu böyle bir şey? Hadi ya falan filan demeye başlıyorlar. Tercüme edilemezlik sorunu var. Şimdi bu Torosyan tartışmasını alalım mesela Dublin'e taşıyalım. Düşün ki Dublin'de Ian Smith diye bir adam ya da Ian O'Donnell diye bir adam evin tavan arasında dedesinden kalma bir hatıra defteri buldu. Dedesi de Dublin şeyinde, alayında Canakkale'de savaşmış olsun. Hoşuna gitti, 100. yıl geliyor. Bastırdı bunu. Dublin'de bir yayın evde bastı. Tut ki bu anılarda bir takım İngiliz anlatısına ters laflar var. Olur ya. Şimdi böyle bir durum olunca İngilizler ne yaparlar? İngiliz milli arşivlerine giderler. E, Dublin alayının bütün evrakı oradadır. Hangi birlikte hangi subay vardır? İkinci tabur komutanı kimdir? Komutan yardımcısı kimdir? Efendim başçavuşuna kadar yazar. Ölenlerin de listesi vardır. ki bizde. Ha şimdi biz de <gülüyor> başlayalım istersen. Yani ben 1914'te e, Topçu Mektebi'ni bitirdim diyor. Peki Topçu Mektebi'nin mezuniyet defterleri nerede? Milli Savunma Bakanlığı'nda kapalı. Fanilere kapalı. Normal fanilere evet. kapalı. Peki kardeşim e, Çanakkale'de Ertuğrul Tabyası'ndaki zabitanın bir listesini versenize o da kapalı niye vermiyorsunuz diye sorduğunuzda hafiften sonra, ben çünkü sordum televizyonda tartışmalarda, efendim çok belge var, personel yok, biz bunları daha kataloglayamadık bile gibi bir cevap veriyorlar. Evet, çok, çok mantıklıymış. Yani Türkiye'de 60 civarında tarih bölümü var. Her tarih bölümünden 50 kişi her yıl mezun olsa yani 6 kere 5, 33 mezun eder her yıl. Hadi bunların 1500'ü erkek olsa 1500 üniversite mezunu tarihçinin askerlik görevi vardır, değil mi? Şimdi tarih mezunu birine sorun, ya kardeşim sen Şırnak'ta PKK ile çatışmak mı istersin, yoksa Ankara'da konforlu bir odada rika ile yazılmış Osmanlı belgesi mi okumak istersin? Allah da yüzde seksini ikinciyi tercih eder. E peki niye alıp bunları siz istihdam edip Hı -hı. E, bu belgeleri ha o gelenlerin kim olduğu belli mi? Ya ne malum diasporanın adamı ise? Gibi böyle kaygılar vardır. Dolayısıyla Türkiye kaynıyor çünkü. Ha evet Türkiye ajanlarla kaynıyor ee, dışımızda. Her et, etrafı düşmanlarla çevrili bir ülkenin evlatlarıyız. Dolayısıyla dolayısıyla bütün bunlar kapalı bize. Kapalı olduğu zaman tartışma olmaz Türk. üzerine genel kurmay öyle bir adam yok. Biz baktık tabii, yok. Tabii biz Mes baktık bizim yok. adımıza arşiv araştırmasını evet. yapması evet. güzel bir baktık, hizmetmiş evet. bu. Arada. O yüzden açmamıza gerek yok. Biz baktık çünkü. baktık siz bize itimat evet. edin. Ondan sonra Şimdi e, tabi bu İstiklal Savaşı reisi Kelali Bey'in e, şeyine benziyor. İstiklal Savaşı mahkemelerini, e, İstiklal Mahkemelerini e, izlemek serbesttir. Davetiyeler tarafımızdan temin eder, <gülüyor> gibi. E, yani bu Tarihimizde olan bir şeydir. Şimdi tam bu noktada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda e, tam bu noktadan devam edeceğiz. E, ayaklarınızı sağlık. Teşekkürler hocam geldiğiniz için. Ben yine her zaman gibi girişte ne çaldığımızı söylemedim. Ee, İhtiyat Terakki Marşı çaldık biz girişte. Leyla Asas Hanım'ın vicdanı muazzam olan Osmanlılarız biz e, adlı İhtiyat Terakki Marşı'nı çalmıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.